Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cumanız mübarek olsun Ebu Hureyre radıyallahu ahten e, Deylemi Müstredil Firdevsinde kaydetmiş bu hadis-i şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Men istagferallaha azze ve celle sebe'ine merreten fi düburi külli salatin gufure mekte mektesebe mine zünub ve lem yahruc mine dünya hatta yera ezvacehu mine al hur ve nehu minel kusur Sadaka Resulullah Fimakal evkemakal Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz Mübarek kelimeleri hadisi şerifin Bunlar ben Türkçesinin izahını yapayım Diyor ki Efendimiz bu ifadesinde Kim aziz ve celil Olan Allah'a Her namazın Arkasından Yetmiş defa İstiğfar eylerse Estağfurullah derse. Men istagfirullah'a azze ve celle, sevîn merreten pîdü biri külli salâtin. Bu her namazın arkasından dediği Allahu alem her farz olan efendim 5 vakit namaz demek. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazlarının arkasından 70 defa estağfurullah derse bir insan o zamana kadar iktisap etmiş olduğu, bulaşmış olduğu, işlemiş olduğu bütün zünubu yani zemtleri, günahları mağfiret olunur. Çünkü estağfurullah demek, Ya Rabbi ben affımı mağfiretim istiyorum demek. Allah duaları kabul edicidir. Namaz kılınca da tabi insan temizleniyor. Bunlar benim izahım. Hadis-i şeriften anladığım Biliyorsunuz insan abdest alınca günahlardan temizleniyor. Namaz kılınca günahlardan bir kere daha temizleniyor. Her namaz insanı evinin önünden bir nehir akıyor da tertemiz suyu olan bir nehir içine girip yıkanıyor. Efendim terleri, kirleri akıyor gibi. Efendim böyle bir su gibidir. Günahlardan temizler. Abdest alınca da abdest azalarından su aldamlarken günahlar affolur. E, güzel bir e, temizlikten sonra abdest temizliğinden orada günahlar biraz affolduktan efendim şeyler namazı kıldıktan sonra da günahları affolduktan sonra arkasından da tam böyle Allah'ın huzuruna çıkmış müminin miracıdır namaz biliyorsunuz. Efendim 70 defa estağfirullah diyor. Affet beni Allah'ım. Ben senden afımı mağfiretimi istiyorum diyor. Böyle her namazın arkasından olunca Tabii 75 kere 70, 350 eder bir günde. Demek ki 350 defa estağfurullah demiş oluyor. Allah onun işlemiş olduğu günahları affeder bir. Bedam yahrujumine dünya, hatta yera ezvecah minel hur ve mesaki nahu minel kusur. Ahir ömründe vefat edeceğiz zaman, dünyaya veda edeceğiz zaman, dünyadan çıkıp ahiret alemine geçeceğiz zaman efendim hurilerden zevcelerini görmeden ve cennetteki köşklerin hangisinde meskenleri hangisiyse o köşkleri görmeden e, vefat etmez, ayrılmaz. Yani e, daha henüz canı varken ama artık ölmek üzereyken tam ruhunu teslim etme anında gözünün önünde efendim huriler ve cennetteki köşkleri görüne görüne öyle vefat eder diye efendim bir güzel bir e, müjde e, size nakletmiş oluyorum peygamber efendimizin efendim hadis-i şeriflerinden Allah o güzel şekilde emaneti teslim etmeyi böyle güzel bir hal ile efendim ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vazifeleri de yapalım. Her namazın arkasından 70 defa estağfurullah demek başkalarınıza da, da söylersiniz. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş diye. İkinci hadis-i şerif yine tevbe ve istiğfarla da ilgili yine deylemi Enes radıyallahu Ahten rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki men de ar fel yüksir minet tekbir ve men hemmuhu ve gammuhu fel yüksir minel istiğfar. Sadaka Resulullah Fîmâkâl kal Bu ikinci hadisi şerifin manası Meali nedir? Men istabdâ'r rızk Kim kendisinin Anlına yazılmış olan Kısmeti olan Nasibi olan rızkın Efendim Geciktiği kanaatine Gelirse o kanıda olursa Geciktiğini düşünürse Efendim yani ya benim Allah rızkımı yazmıştı ama bak elimde bir şey yok işte bak bugünkü rızkım gecikti filan gibi böyle bir endişelenme olursa rızkının geciktiği kanaatine sürüklenirse kendisi heyecanlanır acele eder de öyle bir kanaate gelirse ne yapsın fel yüksür minet tekbir Allahu ekber demeyi tekbir getirmeyi çoğalsın Allahu Ekber, Allahu Ekber Tabi bizim bayramlarda okuduğumuz tekbir ne kadar güzel İstanbul'un fethinde öyle efendim gaziler öyle tekbir getire getire tahakkuk ettirmişler Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilah illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd. Bunun içinde kaç tane tekbir var ne güzel bir ibare paragraf efendim fıkra Demek ki böyle rızkım gelmedi hala yahu ne olacak benim halim e, filan diye endişe ediyorsa rızkının gecikmesinden tek biri çok yetirsin. hemen kesure hem muhu ve gam muhu tasaları, gamları, üzüntüleri çok alan kimse de bugün çok efkarlıyım, çok dertliyim, çok gamlıyım, üf içim çok sıkılıyor. Aman bizim büyüklerimiz rahmetli annelerimiz, anneannelerimiz ya üf demek derdi. E, doğru değil derdi. O, üf değilce şeytan gelir insan ya. Yani şeytanı çağırmak derdi. Allah, hepsine rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Cümle mertamımızda şu mübarek cuma gününde, gününde rahmet eylesin Allahu Teala Hazretleri. Aman bugün efendim işte derdim çok, efendim çok sıkıntılar bastı, hafakanlar bastı. Efendim e, bir sürü üzücü şeylerle, olaylarla da karşılaştım. Film canım çok sıkılıyor. Diyorsa bir insan hemmi ve gam mı? üzüntüleri ve tasaları çoğalmış ise o ne yapsın? fel yüksür minel istiğfar estağfirullah demeyi çok yapsın. Estağfurullah, deminki hadis-i şerifte de geçmişti. Estağfirullah insanın demek ki gamını, kederini, tasasını, iç sıkıntısını, üzüntüsünü izale ediyor. Öyle bir manevi gücü var. Efendim, Tabii bu üzüntüleri, şeyleri insana veren neşelendiren de üzen de yaşatan da öldüren de efendim yükselten de alçaltan da Allahu Teala Hazretleridir. Allah'ı bilir. Allah'ı zikrederse bir insan Allah'ı zikretmek, tevbe ederek zikretmek, istiğfar getirerek, tekbir getirerek zikretmek bunların hepsi zikrin çeşitleridir. Allah Allah'ı Allah Allah'ta zikreder. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Em fezkuruni eskurk Ey kullarım siz beni zikredin ki ben de sizi zikrederim o zaman. Zikredeyim, siz zikredin ki ben de zikredeyim buyurmuş. Onun için bunların çok faydası var. Böylece demek ki sizlere bu cuma gününde tevbe ve istiğfarın çok getirilmesini tavsiye eden bir hadis şerifi okuduk. Faydası insanın gamının, kederinin, tasasının dağılması, rızkı, genişlemesini istiyorsa bir insan da Allahu Ekber çok diyecek. Tekbiri çok getirecek. Bir de her namazın arkasından birinci hadislerine nasıl geçmişti. 70 defa tevbe istiğfar ederse bir insan Estağfurullah Elazım derse efendim Allah günahlarını affeder. Şimdi o zamana kadar işlemiş olduğu efendim öleceği zaman da ahiretteki hurilerden zevcelerini ve cennetteki köşklerini oturacağı köşkleri görmeden efendim dünyadan ayrılmaz. Ayrılırken onları görür. İkisi de efendim birer manevi ilaç gibi hepimiz için bunları kullanalım aziz ve sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. Efendim Men isterca indel musibeti ceberallahu musibete ve ahsene ukbahu. Ve ce'ale lehu halefen sâlihan yerdâhu. İbne Abbas radıyallahu anh'a'dan bu üçüncü hadis-i şerif. Demin iki hadis şerifte güzel şeyler öğrendik. İnşallah o tekbiri, istiğfarı çok yaparsınız. Burada da bir başka konuyu Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Bu da bir efendim şifa efendim. Tavsiyesi mahiyetinde bu da güzel. Men isterci indel musibeti. Başına bir musibet geldiği zaman üzücü bir olay, canını sıkan, malına, sıhhatine efendim çoluğuna, çocuğuna, ticaretine, efendim yaşantısına bir musibet gelen bir insan eğer inna lillah ve inna ilehi raciun derse. Men isterci ne demek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Bunun manasına bu söz bu sözü söylemek çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediliyor bu. Ve lezine iza esabetun musibetun galu, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye Kur'an-ı Kerim'de böyle denilmesi tavsiye ediliyor zaten. Hadis-i şerifte de şimdi karşımıza gelmiş oldu. Bunun anlamı ne? Bunu öğrenelim. Bunu söyleyen insan ne olur? ceberallahu musibetehu Allah o musibetin yarasını sarar. Cebere bir yarayı sar, sarmak bir kırık kemiği doğrulsun diye efendim sarıp mesela ayağı kırılıyor, eli kırılıyor, bileği kırılıyor insanın sarmaya cebretmek derler Arapçada. Ceberallahu musibetehu Allah o musibetin kendisine verdiği kırıklığı sarar şifa yani götürür kırıklığı kalmaz, iyi olur demek yani. Yarasını sarar. Allah onun o, musibetten o hasıl olan yarasını sarar. Ve ahsene ukbahu o, o, işin sonunda da onun için iyi eder, hayr eder. Musibet Musibettir, kötüdür ama arkasını, sonunu hayr eder. O musibete uğrayan insan, inna lillah ve inna ilehir diyen insan Allah yarasını sarar efendim e, sonra da işin sonucunu akıbetini güzel yapar öyle dedi diye sonucu güzel olur ve ceal elehu saliha ve bu musibetin arkasından da ona salih bir dur durum güzel bir durum iyi bir hal efendim e, nasip eder verir halk eder yani halini iyiye tebdil eder Yerdahu. O kendisinin memnun olacağı, hoşnut olacağı, oh elhamdülillah diye, rahata erdim diye, hoşnut, razı olacağı bir durumu o musibetin yerine ikame eder. Musibet gider, yerine hoşnut olacağı, razı olacağı bir hoş hal, salih durum İyi bir efendim durum kendisine nasip olur. Bu kadar önemli bu sözü söylemek. Bu sözün anlamını açıklayalım. Ne demek inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir insan, bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in emriyle, Peygamber Efendimizin tavsiyesiyle musibetle karşılaştığı zaman bu sözü söylüyor. Bu ne demek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. İnna lillah bizi yaratan o, yaşatan o. Varlığımızı, kudretimizi, kuvvetimizi, melekelerimizi, kabiliyetlerimizi, hislerimizi, azamızı, aklımızı, fikrimizi, her şeyimizi veren o her şeyimiz O'nun, O'ndan. Biz O'nun kullarıyız. inna lillâh, tabi O'nun kulu olduğumuza göre O'ndan tarafıyız. Ve ile ileyhi râciûn, efendim biz O'nun da huzuruna döneceğiz. Yani şimdi dünya hayatında imtihan için bulunuyoruz, sonunda O'na döneceğiz ve ileyine turcaun bütün bütün insanlara hitaben Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. İnsan Allah'tan, dinden, imandan, ibadetten ne kadar kaçsa nereye gidecek? Gene Allah'ın huzuruna gidecek. Yani kaçan da kafir de olsa, müşrik de olsa, dinsiz de olsa, ateist de olsa ne olursa efendim inançsız da olsa o da Allah'ın huzuruna çıkacak, mümin de. E eh, yani şöyle bir düşünelim. Allah'ın huzuruna kaçkın bir kul olarak kaçmış kaçak bir kul olarak yakalanmış suçlu asi mücrim olarak yüzü kara mahcup mu gelmek iyi yoksa Allah'a Allah'a aşk ve şevk ile kavuşmak aşkıyla efendim yaşamış isteyerek efendim böyle Allah'a kavuşmayı hareket etmiş şehit olmuş, gazi olmuş neyse Hüsnü e ile ahirete geçmiş, Allah'ın sevdiği bir kul olarak Allah'ın huzuruna çıkmak bu iyi elbette Allah'ın huzuruna asi mücrim eli bağlı, yüzü kara suçlu çıkmak kötü bir durum onu hiç kimse istemez ama fiilen dinsizlik yapınca, imansızlık yapınca Allah'ın emirlerine asi olunca sonuç itibariyle öyle olmuş oluyor. Asi kul olmuş oluyor. Allah'tan kaçmış oluyor. İbadet kaçkını oluyor. Namaz niyaz kaçkını oluyor. Din iman efendim düşmanı oluyor. E inna ileyhi ve inna ileyhi racun. Biz Allah'ın yarattığı kullarız. Kendi başımıza efendim bir bir şeyimiz yok ki her şeyimiz Allah'tan. Efendim dilerse helh eder, dilerse yok eder, dilerse öldürür, dilerse yaşatır. Efendim e, Dilerse hoş hallere erdirir Dilerse Efendim e, musibetlere felaketlere uğratır biz ona döneceğiz ona dönmenin sorumluluğunu onun huzuruna varacağımızın heyecanını şimdiden taşımalıyız hareketlerimize dikkat etmeliyiz insan sorumluluğunu bilmeli kulluğunun sorumluluğunu idrak etmeli. Allah'a karşı kulluk görevleri olduğunu, teşekkür borcu, şükür borcu olduğunu, Allah'ın yarattıklarına hamd etmesi, kendisine verdiklerine hamd etmesi, şükür gerektiğini unutmamalı. Onu hatırında tutmalı. Tabi başına bir musibet geliyor. Kim nasip etti bunu? Allah. Çünkü mukadderatı alnına yazan, takdir buyuran Allahü Teala Hazretleri. E musibet iyi kullara gelir Niye geliyor bana? gelir peygamberlere en büyük musibetler gelmiş. İmtihandır, derecesi artsın diye gelir. Allah'ın bunu yazdığını bilip, bu musibeti Allah'ın kaderine yazdığını, anlına yazdığını bilip tavır edecek. Ben Allah'ın kuluyum. Onun huzuruna varacağım. Dünyadaki imtihanımdan hesaba çekileceğim. Aman imtihanı kaybetmeyeyim. Musibet geldi diye efendim yoldan çıkmayayım, raydan çıkmayayım asi olmayayım, karşı gelmeyeyim efendim rızasızlık göstermeyeyim sabırsızlık göstermeyeyim edepsizlik etmeyeyim diye düşünmesi lazım Bunu da sözünü söylemesi lazım İnna lillah ve inna ilehiraciun bu hatırlama sözü işte ben Allah'ın kuluyum ben onun huzuruna döneceğim ben onun her şeyini severim kaderini severim, hayrını severim, efendim musibet gelirse ne yapalım bu da imtihandır diye sabrederim Efendim hükmüne razım var rızam vardır. Kur'an-ı Kerim'ini severim. Peygamberi Dişan'ını severim. Ahkamını severim. Haramlarının haram olmasını isabetli bulurum, kaçınırım severim. Bu hükmün böyle e, olmasına, haram oluşuna e, rıza gösteririm. Efendim helallerin helal oluşuna şükrederim, sevinirim. Her şeyi, her şeyine sevinirim. Her şeyine rıza gösteririm. Kulun Allah'a kulluk eden bir Müslümanın, müminin en yüksek ruhsal durumu nedir? Rıza makamıdır. Razı olmasıdır. Allah'tan hoşnut ve razı. Razıyım ya Ne güzel eylersin biliyorum. Razıyım ya Rabbi demek. Çok iyi bir durum. Ve böyle, böyle bir insan, böyle bir insanın ruh kuvveti çok fazla olur. Metaneti çok fazla olur. Böyle bir kimseyi kimse efendim alt edemez. Kimse Efendim sırtını yere getiremez böyle düşünen böyle inanan bir mübarek ihlaslı imanı sağlam insana efendim bu insan bunalıma düşmez bu adam intihar etmez bu adam efendim sabre sabredebilir sabrı cemil gösterir sevap kazanır efendim böyle e, toplumu birbirine karıştırmaz efendim feryadu figan edip hem kendisini hem başkalarını üzmez efendim her şey güzel olur. Kim gibi güzel olur? Yunus Emre gibi olur. Mevlana gibi olur. Efendim o Arif Kamil, imanın inceliklerini bilen, zarif edip kullar gibi olur. Onun için biz de bu üçüncü hadisi şeriften efendim şeyimizi alalım, hislerimizi alalım. Hayatın cilveleri vardır. Mukadderatın kaderin cilveleri vardır. İnsan bazen iyi olaylarla karşılaşır, bazen de. Efendim hoşuna gitmeyen olaylar başına gelir, hasta olur mesela, hastalık, ağrısı, sızısı olur, dişi ağrır, kulağı ağrır, başı ağrır, midesi ağrır, sancılanır, kıvranır, romatizmaları götübetten azar, efendim bilmem, e, çocuk çocuğunun başına bir şey gelir. Efendim başarısızlık, iş hayatında bir terslik, efendim bilmem, e, ağrıza, kaza, efendim. E bunların hepsi hayatın cilvesi. Her insan her başına gelen musibetten Efendim intihara kalksa dünyada insan kalmaz. İntihar haram. Efendim e, isyan haram. E, Kaderin rıza göstermemek edepsizlik. Efendim e, Allah'a karşı gelmek zalimlerin kıravından işi. Efendim azılı kâfirlerin işi. İyi bir mümin tabii öyle bir şey yapmayacak. Onun için bu innalillahi ve inna ilahi raciun sözünü söyleyelim, alışalım, öğrenelim. Efendim ve böyle e, musibetli anlarda bunu söyleyelim rahatlar insan. İnna ve İnna ile kiracıun. Oh. Efendim o zaman olayları sabrı cemil ile karşılar. Sabrı cemil ne demek? Güzel bir sabırla, zarif bir sabırla, sakin bir sabırla, hoş bir sabırla olayları karşılar. Ver vermez ortalığı. Efendim. E, onurlu efendim şöyle e, hürmetli, izzetli bir kimse olur. Bizim bir göz muayene işimiz vardı. Bir hastaneye gittik. Çok sevdiğimiz bir efendim e, göz mütahassis, döşen dostumuza gittik. Oradan çıktık. Hastanenin avlusu karma karış. Bir Feryat, bir Figan. Efendim bir de baktık ki doğulu bir e, yaşlıca bir kadın. Efendim saçını başını yiyor göğsünü bağrını yırtmış yerden yere kendisini atıyor hastanede herkesi etrafına toplanmış efendim e, kendi efendim şivesiyle ağıtlar söylüyor Efendim, herhalde hastası öldü veya nasıl olduysa bir acı haber aldı anlaşılan velveleye veriyor ortalığı şu, gideyim dedim şu hanıma kendi kendime efendim hanım böyle yapma e, bu yaptığın İslam'da yok sabrı cemil gösterdiğim dedim ama fırsat olmadı, durum müsait olmadı. Peygamber Efendimiz böyle bir buna benzer bir şekilde feza ve ceza gösteren yani taşkınlık yapan bir kadının yanına gitmiş efendim demiş ki hanım sabret Allah'ın kaderine sen benim başıma neler geldiğini, musibetimin ne kadar büyük olduğunu, felaketimin ne kadar tahmin edilmez olduğunu biliyor musun filan bağırıp çağırmaya devam etmiş kadın. Peygamber Efendimiz yürümüş gitmiş yanında. Arkadan gelenler demişler ki, ey kadın seninle konuşan bu zatın kim olduğunu bilemedin mi? Yo, bilmedim demiş işte ne bileyim ben. Demiş ya bu peygamberimizdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya, eyvah öyle mi? Koşmuş peygamber Efendimiz arkasından. Üzüntüsünü unutmuş, edepsizliğinden mahcup olmuş. Koşmuş peygamber Efendimiz arkasından ya Resulallah özür dilerim demiş. Senin olduğunu bilemedim. Başka bir insan sandım, sıradan bir insan sandım. Ondan söyledim. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki Es sabru inde sadmetil bula Sabır darbe ilk geldiği zaman gösterilir. Sevabı o zaman alınır. Yani o ilk anda kendisini tutma insan dikkat etmelidir. Efendim böyle feryadı figan etmemelidir buyurmuş. Demek ki efendim sakin olacağız. Ne yapalım? Hayatta insanın başına neler geliyor? Biz böyle hayatta insanın başına neler gelir diye Efendim etrafımıza baktığımız zaman çok misaller görüyoruz. Chechnistan olayları geçtiğimiz yıllarda gözümüzün önünde cereyan etti, yüzümüzün önünde kulağımızla her gün acı haberleri duyduk, televizyonlarda seyrettik. Efendim Bosna Hersek olayları, şimdi de efendim Kosovo Sancak, efendim bilmem Arnavutluk olayları, bir sürü efendim üzücü efendim şeylerle karşılaştık böyle olaylarla insan karşılaşabiliyor. Ne yapması lazım? Bunlara hazırlıklı olması lazım. Ben bunları düşündüğüm için bir de kardeşlerime karşı hizmet arzusu ile efendim onları hayata yetiştirmek için derneklerimize rica ettim. Hanım derneklerimize. Aman dedim bu e, hanımlarımızı yetiştirelim. İlk yardım kursları açalım. İlk yardım yani araba kazası oldu. Efendim yaralılar var araba çarpmış, kadın çıktı. Çocuğu yaralı, kocası yaralı mesela ne yapacak? O da feriadı figan etse, o da bir kenara bayılsa, kim yardım edecek? Dağın başında yardımcılar gelinceye kadar metin olması lazım. Hadi ilk yardım kursları tertipledik. Çok rağbet gördü bizim kadın aile derneklerimizde. ilk yardım kursları tertipledik. Kardeşlerimiz ilk yardım kitabı yazdılar, yayınladılar. İşte kaza olursa ne yapmak lazım? Kanama olursa nasıl bağlamak lazım? Efendim yarayı nasıl sarmak lazım? Efendim nasıl efendim davranmak lazım vesaire çeşitli güzel şeyler. E bunların hepsini bilmek gerekiyor. Ben burada bakıyorum Avustralya'daki kadınlara biz sabah namazına gidiyoruz. Onlar idman yapmak için caddelerde koşturuyorlar. Biz ikindi namazına gidiyoruz. Onlar işten çıkmışlar caddelerde koşturuyorlar. Efendim yeşil sahalarda idman yapıyorlar vücutlarını geliştirmek için efendim oyna yürüyen koşan efendim çalışan böyle vücudunu çalıştıran insanlar görüyorum çok aşırı bir idman merakı var vücudun suatinin efendim e, tam yüksek e, seviyede olması için çok dikkat ediyorlar bunlar yani bizim üşeneceğimiz tembellik edeceğimiz kadar e, aşırı diyebileceğimiz kadar fazla miktarda yürüyüş koşu Eşofmanlı giyen veya shortunu giyen efendim e, idman kıyafetini giyen yollarda koşturuyor. Para versen bizimkileri yaptıramazsın ama hepsi efendim sı sıhhatli oturması, kalkması, yürümesi, sırtına çantayı aldığı zaman dağlara çıkması, efendim e, bilmem çayırlarda çiğnenenlerde kamp kurması hepsine alışkınlar. Yüzmeyi biliyorlar efendim. Gezmeyi biliyorlar, tırmanmayı biliyorlar, halatla tırmanmayı, dağlara tırmanmayı, efendim her şeyi öğreniyorlar. Hayat bu. Hayatta insana her şey lazım olur. Ee, karşısına musibet de gelir. Onların karşısında hem ruhen hazır olmak lazım, musibeti, e, musibetin darbesi geldiği zaman yıkılmamak lazım. Metin olmak lazım, karşı tedbir almak lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim, inna lillah ve inna ileyhi raciun de derse, Allah onun musibetinin yarasını sarar, işinin akıbetini hayreder, iyi eyler ve ondan sonra ona iyi bir hal nasip eder, razı olacağı, hoş olacağı bir razı durum nasip eder. O halde kişisel olarak, ailevi olarak, toplumsal olarak sıkıntılarınız varsa, efendim, inna lillah ve inna ileyhi raci'unu çok söyleyin. Bu üçüncü hadis-i şerif, üç güzel tavsiye Efendimiz'den. İbn Abbas radıyallahu anhuma dan iman beyhaki rivayet etmiş. Men istemle amilen Minel Müslim'in ve huayalemu en nefihi evla Minhu ve aileme bir kitabillahi ve sünneti Nebiyyi. Fakat khan Allah ve Resuluhu ve cemiyet Müslim'in çok ilginç bir konu, çok yüksek bir İslami kuralı gösteriyor. Herkes için çok önemli. Özellikle yöneticiler, idareciler, devlet adamları için çok önemli. Tayin makamında olan insanlar için çok önemli. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Men istamele amilen minel müslimin'' Kim bir görevli tayin ederse bir yerde kullanılacak bir memur tayin ederse, seçerse ama nasıl ve ve en evla biz minhu o müslümanların arasında bu tayin ettiğinden bu işe daha evla olan daha layık olan daha becerikli olan daha selahiyetli olan başkası var ve alem kitabillahi ve sünnetinebihi Allah'ın Kur'an'ını kitabını daha iyi bilen peygamberinin Muhammed Mustafa'sının sünnetini daha iyi bilen Konuyu daha iyi bilen, daha mitansız birisi var, onu tayin etmiyor da, işte bir başkasını tayin ediyor o işe, o memuriyete. O işte onu istimal ediyor, onu kullanıyor, efendim öyle bir memur tayin ediyor, bile bile. Daha iyisi olduğunu bile bile, iyisini kullanmıyor da kötüsünü kullanıyor. O ne yapmış olur, diyor Peygamber Efendimiz, ''Fakat hâne Allah'a ve Resûl'e Allah'a hıyanet etmiş olur. Resulüne hıyanet etmiş olur. Bütün Müslümanlara hıyanet etmiş olur. Hain olmuş olur. Vay hain vay. Allah'a hıyanet ediyor. Resulüne hıyanet ediyor. Müslümanlar hıyanet ediyor. Neden? İşin başına ehli ehil olanı seçmediği için biliyor. Öteki adam daha selahiyetli onu getirmiyor. Onun için bütün insanların yaptır iş yaptıracak insanları seçerken bu kuralı duvarlarına yasınlar iş yerlerinde akıllarının baş köşesine yasınlar alınlarına yasınlar defterlerinin ilk sayfasına yasınlar en selahiyetli insanı seçecek yalnız Peygamber Efendimiz bakın Selahiyetin yanında iki şey daha söylüyor en nefihim evla bizalike Minhu bu işte daha selahiyetli daha evla olan daha bilgili olan bir işte müteassıf. Bu birinci vasıf. Ve alem bir kitabillah ve sünnet-i nebi. İkincisi Kur'an'ı daha çok biliyor. Üçüncüsü Peygamber'in sünnetini daha iyi biliyor. Demek ki iyi bir memurun nasıl olması lazım İslam'a göre? Bir, işi iyi bilen insan olması lazım. Yetmez. Kur'an'ı bilmiyorsa yetmez. Çünkü Kur'an'ı bilmeyince Allah'a asi olur. Yanlış işler yapar. Kur'an'ı bilecek. Hem müteassıs olacak hem de o konudaki dinin emirlerini bilecek. Kur'an'ı bilecek. Bir de peygamberinin sünnetini bilecek. efendim. E, yani ilmahali bilecek, şeriatin ahkamını bilecek, dinin hükümlerini bilecek ki yanlış bir şey yapmasın. Yani efendim e, dinin yönden Allah'ın hoşuna gitmeyecek. Peygamber Efendimizin sevmeyeceği, razı olmayacağı iş yapmayacak. Bu çok önemli de ben fakültede e, kütüphanede çalışırken bir tarih kitabında e, Osmanlı Devleti'nin kurucusu e, Rahmetullahi, Aleyh o mücahit gazi sıfatını almış o devlet adamının Osmanlı gazi hazretlerinin oğlu Orhan'a vasiyetlerini gördüm onu tarih kitabından çıkarttım çok hoşuma gitti efendim neşrettim sonra birçok yerlerde o duvarlara asıldı, kullanıldı, herkes şey yaptı. Orada e, çok güzel nasihatı var. Osmanlı Gazi'nin oğlu Orhan'ı Gaziye nasihatleri diyor ki: Aman evladım, sakın ha efendim devlet işlerine e, dini bilmeyen, ibadetini yapmayan, efendim Allah'a itaatli olmayan, Resulüne sevgili olmayan insanları tayin etme. Çünkü diyor, eğer o sana vefa göstermez, vefası olsaydı Yaradan'a vefa gösterirdi. Peygamberine vefa gösterirdi. Demek ki yaradanına vefa göstermiyor, peygamberine vefa göstermiyor. Vefasız bir insan demek ki. E onu sen işin başına geçireceksin, müşvet alacak. Halkı ezecek. Yanlış iş yapacak. Allah'tan korkmuyor. Sorumluluk duygusu taşımıyor. mahkemeyi i kübrayı düşünmüyor. Deveyi hamutuyla yutar, hazineyi hortumlar bitirir. Böyle bir insan nasıl olması lazım, efendim Allah'tan korkan, Allah'ın kitabını bilen ve efendim Peygamber Efendimizin sünnetini bilen bir insan olması gerektiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Elhamdülillah bizim ülkemiz, işte efendim yüzde 99 Müslüman olan bir ülke. Yani çok salih, çok efendim sorumluluk duygusu taşıyan, çok Allah'tan korkan devlet malının toplu iğnesini ziyan etmek istemeyen insanlar ben biliyorum. Mesela bizim fakültenin rahmetli sekreteri hem bizim talebemiz oldu. Yaşlı olarak geldi fakülteye. Hem fakültede sekreterlik yaptı. Sonra da bir trafik e, otomobil çarptı. Efendim Vars'ta çarptı. E, şeyde Geç vakitlere kadar çalışmıştı fakültede. Sonra vefat ediverdi. Nur içinde yazsın. Çok sevişirdik. Muhabbetimiz iyiydi aramızda. Toplu iğneyi düşünürdü bir kağıdı düşünürdü. Ben de öyleydim. Yani alıyorlar, kağıt israf ediyorlar. Efendim devlet malzemesini israf ediyorlar diye ödemiz patlardı bizim. Efendim yüzüm arada e, ellerini yıkıyor, geliyor dosya kağıtlarından 10 tanesi, 15 tanesine elini kuruluyor, buruşturup buruşturup şofa atıyor. Cinayet gibi gelirdi bize. Efendim yapamazdık böyle bir şeyi. Duyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman da çok fena olurduk. Toplu ne görsek yerden alırdık, ateşe görsek efendim kağıt tutuşturma yeri görsek efendim yerine koyardık. Ee, böyle bir insan başka oluyor. Bak bizim rahmetli sekreter altıları yedilere kadar çalışırdı. Ben bazen cumartesi pazar fakülteye çalışmaya giderdim. Onu odasında çalışıyor bulurdum. Mecbur değil o zamanlar tatil günü. Ama ne yapsın? İyi insan işler bitsin diye sorumluluk duygusu taşıyor. Evi de karşıda yakındaydı. Gelip çalışırdı. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerifi de çok önemli görüyorum. Kim Müslümanlardan birisini bir memuriyete, bir işin başına tayin ederse ve de ötekiler arasında, Müslümanların geride kalanları arasında bu tayin ettiğinden bu işe daha selahiyetli, Allah'ın Kur'an'ını daha iyi bilen, Allah'tan daha çok korkan, Peygamber Efendimiz'in sünnetini daha iyi bilen, Efendimiz'in sünnetine daha sıkı sarılan, tam güzel ahlaklı, tam böyle derviş tam zarif, kamil bir insan olduğunu bildiği halde onu tayin etmez de sizi tayin ederse Allah'a da Resulullah'a da Müslümanların hepsine de hiyanet etmiş olur diyor. Demek ki tayin sorumluluğu var. Tayin eden kimse bu vasıfları arayacak. Tayin ettiği insanlar da devlet malını çarçur etmeyen, Efendimiz vazifesini suistimal etmeyen, elindeki kasayı soymayan suistimal yapmayan insanları tayin etmeye çalışacak belediyede çalışan bir rahmetli dostumuz vardı ismiyle söyleyeyim Kazım efendi diye Allah rahmet eylesin 5 vakit namazında çok hassas çok e, dürüst bir insandı bu şehit ve asker ailelerine yardım parası kesilirdi vergi olarak onları şey yapardı böyle kuruşunu şey yaptırmazdı. Çünkü bunlar şehit ailelerinin, asker ailelerinin şeyi diye efendim, parasını çarçur ettirmezdi. Kendi iş sıkıntılarını anlatırdı bana. efendim Belediyedeki baskıları vesaireleri anlatırdı. Ama ağlardı. Benden sonra ben ölünce bu işin başına kimi getirirler? Bu asker ailelerinin hakkını kim böyle riayet eder, korur diye efendim Düşününce ağlardı rahmetli. Nur içinde yatsın. İyi insanlar çoktu. Allah gene onların adetlerini arttırsın. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, efendim, el hasen el Basri'den Mürsel olarak rivayet edilmiş, Men ister ahullahu teala raiyeten ve vehuve gâşin leha edhele nar Kim ki herhangi bir şahıs ki Allahu Teala Hazretleri onu bir toplumun başına amir olarak, yönetici olarak tayin etmiş, getirmiş, nasip etmiş şu toplumun başına efendim o toplumun şu seviyesi, bu seviyesi hangi seviyeyse o toplumun başına getirilmiş kişi femate ve hıvağh şin eğer o topluma efendim ee, o şahıs efendim e, hain hıyanet etmiş olarak, aldatmış olarak ölürse vazifesini güzel yapmamış aldatmış olarak ölürse efendim <gülüyor> Allah cehenneme tıkar, cayır, cayır yaka cezalandırır demek. Biliyorsunuz kaşşe ticarette alışverişte hile yapmak demek ve huve kaşşin leha yani e, o tayin edilen adam yönetici Efendim tayin edildiği topluma aldatma yapıyor. Yani işleri güzel yapmıyor, efendim e, su istimal ediyor, Suistimal yapıyor, efendim kötü idare ediyor. İşte Allah ﷻ terazetleri onu cehenneme atar, e, cehenneme tıkar. diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kim bir başına yönetici olarak geçerse diyor. Tabi buradan hemen bir Başka hadisi şerifi siz de belki hatırlamışsınızdır. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz e, sahih hadis kitaplarında rivayet edilmiş bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, ''Küllüküm râin ve küllüküm mes'ûlün an râiyyetihi'' ''Hepiniz efendim, çobansınız, bir toplumun başında yöneticisiniz. Hepiniz de toplumunuzdan, sürünüzden, çobanın sürüsünden sorumlu olduğu gibi sorumlusunuz.'' buyuruyor. Ve buyuruyor ki mesela aile reisi çocuğunun çoluk çocuğunun ailesinin efendim nesidir? Çobanıdır. Başkanıdır. Efendim o ailesinden sorumludur. Çocuk günah işlerse babası sorumlu. Kadın günah işlerse kocası sorumlu. Yönetecek, sevk edecek, efendim güzel sevk edecek, koruyacak, günah da yaptırmayacak sevaplı vazifelerini de ihmal ettirmeyecek. Namaza kalkması gerekiyorsa kaldıracak. Hanım kalk diyecek. Çocuğum kalk yavrum diyecek. Sabah vakti oldu diyecek. Mesela aklıma gelen halleri böyle dile getiriyorum. Efendim demek ki aile reisi bile ailesinin başkanı oluyor, yöneticisi oluyor. O bile sorumlu oluyor. Derece derece her toplumun başındaki efendim muhtar, efendim müdür, efendim e, bilmem kaymakam vali efendim bakan e, milletvekili reisü cumhur herkes yani herkes e, toplumundan sorumludur topluma güzel et, e, hizmet etmekle vazifelidir onu aldatmaması lazım ona güzel hizmet etmesi lazım eh, etmiyor etmemiş o zaman Allah Teala Hazretleri ahirette onun cezasını verecek diye tehdit var. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh gece uyku uyumazmış. Koca halife, efendim Medine sokaklarında gece bekçisi gibi dolaşırmış. Bir keresinde dolaşırken bakmış ki bir kervan gelmiş, efendim bir kervan gelmiş ve e, e, yatmış uyumuşlar. Çuvalları bir tarafta, hayvanlar bir tarafta, mallar bir tarafta, adamlar da uzaktan geldiği için hor, hor uyuyorlar. Demiş şimdi ben buradan gideceğim, halife Ömer dolaşıyor radıyallahu anh ben buradan gideceğim bir hırsız gelse bunların bir çuvalını götürürse bunlar horul horul uyuyorlar ki bu haberleri olmaz uyanmazlar efendim başlarında beklemiş sabah namazı vakti oluncaya kadar koca halife geceliğin başlarında beklemiş namaz vakti gelince de ile hadi kalkın bakalım sabah namazı oldu vakit geldi abdest alın diye uyandırmış yürümüş gitmiş sorumluluk dizlerin kenarında bir kurt bir koyunu parçalasa Mesul diye düşünüyor kendisini sorumlu hissediyor. Allah efendim tüm efendim, toplumlara güzel idareciler nasip eylesin, efendim kötüleri islah eylesin. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi iki can saadetine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.